Cenab-ı Hak inayet etsin, lütfetsin, bede zimamın, vicdanın ve kalbin eline geçişini, iten gücün, çeken gücün o olduğunu, o olacağını, olduğu zaman her şey salah kazanacağını arz etmeye çalışacağım. Dış zorlamaların umumi bünyede nasıl infialler hasıl ettiğini, nasıl bir kısım başka arazlara, arızalara sebebiyet verdiğini, içten gelen şeyler ise onun sıhhatını artırdığını, selamete götürdüğünü, umumi huzuru hazırlayıcı mahiyette davranış olduğunu nakletmeye çalışacağım. İnsan bir yönüyle vazifesini gördükten sonra akıl, kendi tefekkür ameliyesini yaptıktan sonra akıl, işini bitirdikten sonra ilim bunlardan hasıl olan şeyi vicdanda kalpte bir nur halinde hissedecek. İnsan insanlığıyla vicdanın kalbin emri altına girecek duygular ordusuyla beraber bir nefer gibi hareket edecek. Bu anlayış içindeki insanın hareketlerinde, davranışlarında, aşılmaz gibi görünen yolları aşmasında bir sürçme, bir kötezlenme müşahede edilmeyecektir. Çok kendinden emin, emniyet ve itminan içinde... Bu up uzun yolu Allah'ın tevfik ve inayetiyle kat edecektir. Ama iş vicdan seviyesinde, kalp seviyesinde el alınmamış da, işe insanın iç alemi vaziyet edememiş de, duygularıyla insan devrede değil ise, küçük bir ameliyeyle halledilmesini beklediğiniz şeyi çok sayı gayret ve cihet ile halledemeyeceksiniz her ferdin başına ordular tahşit etseniz, her insanın arkasına hafiye, hafiyenin arkasına yine hafiye taksanız, zincirleme hafiyelerden geçilmese, fetten beklediği şeyi elde edemeyeceksiniz. Bunun gibi bütün müesseselerinizde ters istikamete çalışacak. Bütün işleriniz hep kötü semere verecek. ...ve çok ümit ettiğiniz, bel bağladığınız, kuvve imbatyesine güvendiğiniz çok servet bağlarınız medarı hayat ve medarı maişetiniz, belki başınıza dert ve bela olacak, sizi sıkıntıya, uza yakaya maruz bırakacak. Vicdanın eline, kalbin eline zimam geçtiği an... Hiç kimsenin canı yakılmamakla beraber umumi sulh ve sükun hasıl olur. Umumi sulh ve sükun hasıl olur çünkü her fert kendi kendinin bekçisidir. Çünkü her fert kendi kendini kontrol etmektedir. Çünkü her fert Allah'tan gelen emirler karşısında, vicdanında makez bulan emirler karşısında kendisine çeki düzen vermeye çalışmaktadır sizin camiye girdiğiniz gibi vicdanınızın sevkiyle Mevla-i Müteal'in huzurunda secdeye azmettiğiniz gibi sahabe-i kiram bir gün peşi peşine camiye doluyorlar. Allah Resulü oturduğu mu'tena ve mualla yerinde oturuyordu. Birdenbire Mescidi Nebevi'nin kapılarından yavaş yavaş içeriye girme başladı. Görülmeyen bir haldi. İçeriye giren herkesin rengi kaçmış, kolu kanadı kırılmış gibi bir hava içindeydi. Mesela izah için ayaklarının bağ çözülmüştü desek sezadır. Daha yaklaşır yaklaşmaz da herkes dize geliyordu. Bitmiş, tükenmiş havası içinde dize geliyordu. Önde oturanlardan biri, ikisi cesaret ettiği söyleyi verdiler. Bir meselenin şikayetiyle gelmişlerdi. Bir işin ötesinden kalkamayacaklarını anlamış da huzur-u Resulullah'a gelmişlerdi. Size hutbenin başında okuduğum ayet-i kerimeyi siz dinlediğiniz gibi onlar da dinlemişlerdi. Ayet hafifçe onların dikkatine dokunmuş ve şöyle demişti: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir. Görür, binir, tutar, idare eder, hiçbir şey onun malumatının dışında kalamaz, o her şeye nikâhbandır. <gülüyor> İçinizde bir şey gizli tutsanız veya açıktan açığa bir cürüm yapsanız, her ikisinin de hesabını vereceksiniz Allah'a diyordu. Duygularınızın ve düşüncelerinizin duru olmasına dikkat edeceksiniz. Hayalinizin ve duygularınızın fıskına meydan vermeyeceksiniz. Gece yatakta yatarken yani, yorganı başınıza çekerken dahi duygularınızın inhiraf etmemesine dikkat edeceksiniz, hasta hareket edeceksiniz. Biz belki böyle anlayamayız. Onlar iliklerine kadar dolmuşlardı ayetle. Ve işte onun ağırlığıyla Huzuri Resulullah'a gelmişlerdi. Cesaret edenler Şöyle diyorlardı. Ya Resulallah Allah bize Namaz emretti. başka göz üstüne. Oruç dedi. O da başka göz üstüne. Cihat mı istiyor? başka göz üstüne. Zekat mı Diyor? başka göz üstüne. Ama gel gör ki şu kalp ferman Dinlemez. İçinden bir şeyler Geçer. Ne yapalım ya Resulallah? Ondan hesaba çekecekse Ne yapalım ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnuniyetsizlik işmam eder mahiyette kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Sizden evvelkilerin dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Semina ve Asayna mı demek istiyorsunuz? Allah diyorsa diyordur itiraz edilmez ona. Yahudi işittik ve ısyan ettik diyordu. Siz de böyle demek istiyorsunuz. Belki şöyle deyin. Semina ve Ata'na Ufrâneke Rabbena ve İleyhi kelmasıyız, işittik, taat ettik, ama kalbimizden geçenlere hakim değiliz, bundan ötürü de sen mağfiret eyle Allah'ım! Daha ses soluk kesilmemişti, kesinmemiş, heyecan daha dinmemişti, duygu ve düşünceler aynı heyecan ve helecan içinde çırpınıyordu, birdenbire vahyin seması şak şak oldu, açıldı kalbi pakî Nebevi'de bu ayeti nefkeden ayetler tefeddür etti. Bakara Suresi'nin sonunda okuduğumuz iki ayet-i kerime. Bunlar hakkında Resul-i Ekrem kefe buyurur. Gece yatarken bu iki ayeti okuduğunuz zaman size yeter buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin Allah'a, peygamberlere ve kitaplara inandığını anlattıktan sonra la yukellifullah nefsen illa vus'aha diyordu. Allah kimseye taşıtasının üstünde iş yüklemez. Teklifi yutak yoktur. Herkes götürebileceği kadar yük götürür diyordu. Yani kalplerinizden geçenden sizi muhakize etmeyeceğim diyordu. Siz imtihanı kazandınız diyordu. Allah bize de imtihanı kazandırsın inşallahü <gülüyor> teala. <gülüyor> La yukallifu Allahu nefsen illa vusaha. Leha ma ketebte aleyha maktesebet. Kesbi onun lehindedir, iktisabı da aleyhindedir. İyi yaptığı şeyler lehinde netice verecektir. Bütün kötülükleri de bir iktisab olarak aleyhinde netice verecektir. Rabbena lâ tuâhidina innesînâ ev Ey Rabbimiz, terbiye etmek için bizi yaratan ve terbiyeci adıyla kendisini bize anlatan ve tanıtan Rabbimiz, sen terbiye etmek için bizi bu yola koydun. Terbiye için biz de inkâr ettik bu yola girdik. Nato ahizna inne unuttuk veya hata ettikse bizi muafize etme. Sürçtükse bizi muafize etme. Düştükse muafize etme. Rabbena ve kama hameltehu Bizden evcilere yüklediği yükü yükleme. Günahlarını hemen açığa çıkarma. Günahımızı hemen açığa çıkarma. Hata işledikleri zaman hemen belli oluyordu o geçmiş ümmetlerde, belli oluyordu da hemen izaya geliyorlardı. Bizi bu türlü azapla azap etme, bunları bize öğretiyor Allah Celle Celaluhu. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَتَ لَنَا Allah'ım gücümüzün, takatımızın yetmediği şeyi bize tahmin etme takatımızın fevkinde mükellefiyetlerle, mesuliyetlerle bizi ezme Allah'ım. Bunu öğretiyor Allah Celle Celaluhu. وَاَفُ أَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَرْحَمْنَا Bizi affet Allah'ım, bize merhamet et Allah'ım, bizi mağfiret et Allah'ım. وَاَنْسُرْنَا <gülüyor> عَلَى الْخَوْمِ kafirin. Kafir cemaate karşı bize nusret ve muzafferiyet ihsanıyla Allah'ım malinde olan ayetler nasil oluyordu. Bir az evvel oraya gelirken abuz bir çehreyle giren, vazife ve mükellefiyetin ağırlığı içinde kemiklerinin çatırtısı duyulan, ayaklarının bağı çözülen, kolu kanadı kırılan hasab-ı kiram, sevinç ve neşe içinde bayram namazı kılmış gibi, Resul-i Ekrem'e ermiş gibi, cennete girmiş gibi, saadet ve elde etmiş gibi sevinç içinde dışarıya çıkıyorlardı. Tertemiz vicdan, Allah'tan gelen emirleri değerlendiriyor, yerini tayin ediyor o mükellefiyetler karşısında kendisinden istenilen şeyleri yapmak için hassasiyet gösteriyor. Kendi kendine izaya giriyor. Polis de, bekçiyle itilmiyor, lokomotiflerle çekilmiyor, parayla kandırılmıyor ve dört ayağı üzerinde emekleyen varlıklar gibi alınıp satılmıyor. Vicdanıyla hareket ediyor. Paha bitilmez keyfiyetiyle arzı didar ediyor. Kimseye kul olmuyor. Boynuna tasma astırmıyor. Ayağına pranga vurdurmuyor. Hür doğuyor, hür yaşıyor. Sadece Allah'ın kulu olarak hür ölüyor. Bu keyfiyeti iktisap Allah'a kulluğa bağlıdır. Kim nasıl düşünürse düşünsün. Bütün kulaklarınızda, bütün lüzum kulaklarında muhteşem tarrakalarıyla bu mana kendisini gösterdiği zaman, Allah'ın kullarının Allah'a kul olduğu devre dönem, müminlerin saadet devrinin başlangıcı olacaktır. Huzur ve emniyet devrinin itminan devrinin başlangıcı olacaktır. Ufuzun üç asırlık bir gece yaşadıktan sonra, Fecri dahi umun olan, böyle bir sabahı intizarda canı dudağına gelmiş bizler, bütün arzu ve iştiyakımıza intizar ediyor, bekliyoruz. Dudağında tebessüm, Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremini bekleyen masum neslin içinde bekliyoruz. Beni ne kadar gürüm işlemiş ve günahkar bir nesli temsil eden hüviyetimle bekliyorum. Benim gibi binlercesi, yüzbinlercesi, Cenab-ı Hakk'ın şu ana kadar lütfettiği şeylerin ikmal ve ismamını bekliyor. İçi mesuliyet duygusuyla meşbu, Allah'a imanla tir tir titreyen, bir hakkın vazife şuuruna sahip cemaati bekliyoruz hepimiz. İnsanlığı kurtaracak cemaat o cemaat olacaktır. Elinde silahı yoktur, bombası yoktur tehdit edici bir şey yoktur. Cibril'in ordusu gibi, Mikail'in ordusu gibi, ne lüzum var meleklere, yerde meleklerin temsilcisi, Hazreti Muhammed'in ordusu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, yüzünde tebessüm, şefkat fedaisi, muhabbet fedaisi, muhabbet dünyaya getiren bir nesli bekliyoruz. Cenab-ı Hak karanlık gecemizi, Leyli Yerda'mızı onunla gündüze çevirsin, Bahar bilmeyen kışımızı nevbahar etsin. Ela inna ahsana'l kelam ve aflan nizam. Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza'l kuran kuran ve ensitu le'allekum